Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Şimdi geçen hafta bir noktada kalmış idik. O noktadan devam edeceğiz. Ama ben önce tekrar hatırlatayım. Hüzün yılını bu boykot yılları arasında zannetmiştim. Geçen hafta öyle söylemiştim. Onu tekrar düzeltiyoruz. Hüzün yılı boykot yıllarından sonra arkadaşlar boykot yılları 3 yıl boyunca devam ediyor boykot yıllarından kaskımız ne Mekkeliler peygamber efendimizi ve Müslümanları caydırmak için İslam'dan bütün yolları denediler Mekke dönemi boyunca alay alaydan başlayıp küçümsemeden başlayıp hakaret işkence eziyet işte bütün yolları denedikten sonra şimdi de onları ekonomik olarak ve sosyal olarak tecrit edip tamamen toplum dışı bırakıp bir baskı oluşturmak istediler. Bunu özellikle hangi bilgimizle birlikte hatırlarsak bizim için çok iyi olur. O günkü Arap dünyasında arkadaşlar kabilesi tarafından reddedilmek, ölüme terk edilmek demek. Çünkü hukuksuzluğun yani genel bütün Arap Yarımadası'nın kabul ettiği, bir otorite, bir devlet, bir hukuk, bir emniyet sistemi olmadığı için siz kabilenizin gücü kadar toplumda saygınlık görüyorsunuz ve seyahat ederken her durumda yani kendi ait olduğunuz kabilenin gücü kadar sizin hakkınız, e, imtiyazlarınız olabiliyor. İşte Kureyş e, peygamberimizi ve ona daha doğrusu sadece inananları değil oğullarını dışlayarak müşrik olan Haşimoğulları var onlara niye boykot uyguluyor bu bir stratejidir o günden bugüne hiç değişmemiştir eğer böyle casus filmleri falan izlediyseniz CIA'yi anlatan filmleri falan mesela diyelim ki bir casusu yakalamak istiyorsunuz ne yaparsınız? karısını e, içeri alırsınız <gülüyor> işte çocuklarını içeri alırsınız bunun gibi o müşriklere de eziyet ederek Onların kendi akrabaları üzerinde baskı kurup onların İslam'dan uzaklaşmaları için, vazgeçmeleri için baskı yapmalarını istediler. Fakat başarılı olamadılar. Bu kıtlık yılları içerisinde 3 yıl sürüyor dediğim gibi. Peygamberliğin 7. yılından 10. yılına kadar Hazreti Peygamber, Hazreti Hatice ve Ebu Talip bütün servetlerini tüketiyorlar. Neden bütün servetleri bitiyor? Çünkü onların ticaret yapmalarına da izin verilmiyor. E, kervan ticareti de yapamıyorlar. Sadece hac mevsiminde ve haram aylarda dışarıya çıkıp ihtiyaçlarını temin ediyorlar. O durumda bile e, müşrikler Kureyşliler yani malların fiyatlarını artırarak işte çeşitli onlara engeller uygulayarak dola, e, yani dolaylı yollardan engellemeye çalışarak eziyet ediyorlar. Nasıl sona erdi bu boykot? İşte e, müşriklerin içinden nispeten daha vicdanlı olan insanlar e, bir e, ...lobi oluşturdular... ...birbirleriyle konuşarak... ...biz ne yapıyoruz... ...bunlar bizim akrabalarımız... ...bunlar bizim hemşerilerimiz... ...işte bu insanlığa sığar mı... ...ahlaka, vicdana sığar mı... Ee, ...biliyorsunuz işte her inanç sisteminin içerisinde nispeten daha vicdanlı... ...daha sorumluluk sahibi... ...daha nötr... ...yani başkalarına zarar vermek istemeyen insanlar var... ...inançsızlar arasındaki iyiler ne olacak? Ha. Ne olacak onlar yani? Ve bir, bir farkı yok mu? Biz inançsızları, mesela ateist olabilir, ehli kitap olabilir, müşrik olabilir, yekpare mi görüyoruz yani? Hepsi cehennemin dibine gidecek, hepsi de efendim yansın kül olsun hani öyle mi görüyoruz? Bir fark var mı bunların arasında? O fark bir fark oluşturacak mı öbür tarafta? Yani nasıl olacak? Bizim bugüne yani bilemeyiz, evet benim durumum da bilinmez. Değil benim cennete gideceğim garanti mi ne olacağını bilmiyorum ki daha ölene kadar neler yaşayacağım. Bilmiyorum ki iman arkadaşlar garanti değildir. bunu unutmayın, İmanınızın bakımını yapın. İman bir kere kazanılır ve bir daha hiç gitmez zannetmeyin arkadaşlar. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler, Allah'a ve Rasulüne iman edin diye ayet var. Ey iman edenler, iman edin. Ama ey iman edenler dedin zaten. Yani o iman tekrar tekrar gözden geçirilmesi, bakımının yapılması, zaafların, eksiklerin giderilmesi, efendim çürüyen yerler varsa sağlamlaştırılması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla öbür dünyada ne olacağını biz bilmiyoruz ama... Ama diyelim ki bu şekilde öldüler. Mesela işte bunları biliyoruz. Şimdi bu Hudrin bin Hadi. Daha sonra peygamberimizin e, sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde Mekke'ye girmesine de bu zat yardımcı olacak. Ama müşrik olarak ölecek. Peygamberimizi hep yani işini kolaylaştırmış bir kişi. Ebu Talip zaten hayatı boyunca peygamberimizi desteklemiş. Ama müşrik olarak öldü. Ne olacak? Ona böyle bir ayrıcalık yapılır mı? Hani ben yapılacağını düşünüyorum. Ama hani bir Müslüman gibi de kabul görür mü? Görmeyecek yani kabul görürse yani bir müşrikin yaptığı iyiliklere binaen bir Müslüman gibi Allah'a, peygambere, ahirete, kitaba inanan bir Müslüman gibi muamele görebileceğini söylemek Bizim inançlarımızın bir, yani inandığımız değerlerin bir değeri olmadığını söylemek demektir. Burayı anlatabilir mi? Yani aynıysak niye biz inanıyoruz? Değil mi? Yani niye uğraşıyoruz ki bu kadar? Hani bir de inandık diye yapmamı bir sürü şey yapıyoruz. Bir sürü yaptığımız Gayretler var. Yani sırf inanmak böyle zihnimizde kalsaydı, hayatımızla ilgili bir sonuçları olmasaydı belki gene hani evet ya bütün peygamberlere inanıyorum, işte son peygambere de inanıyorum diyebilirdik. Ama bütün hayatım A'dan Z'ye değişiyor yani. Dolayısıyla bunu değersiz görmek demek bir bir de tabii Kur'an-ı Kerim'de bizim bu yorumlarımızın da hiçbir kıymeti yok. Allah deseydi ki, "Evet bir müşrik iyi ise, iyi kalpli ise ben onu Müslümanla bir tutacağım." deseydi Kur'an-ı Kerim'de biz sesimizi çıkarmazdık gene de. Ama o zaman ben en mi falan demezdik yani demezdim ben. Sizi bilmiyorum. Ama arkadaşlar öyle demiyor. Öyle demiyor. İnne şirke la zulmun azim diyor. En büyük, en büyük zulümdür şekli. Bakın çok ilginç, zulüm kelimesini kullanıyor. Yani dünyada insanlara çok kibar davrandı, işte çok iyiliksever davrandı, çok yumuşak kalpliydi, haksızlıkların karşısında durdu birisi. Yani ama Allah'a karşı çok büyük bir zulüm yaptı. Biz orasını da çok dikkate almayabiliyoruz. Ama Ulema şunu söylemiş arkadaşlar, yani bu benim zihnimde bitirilmiş bir konu değildir. Onun için gördüğünüz gibi çok böyle ucu açık konuşuyorum. Neden bitirilmiş bir konu değildir? Ar arkadaşlar ben her insanın hesabının müstakil olacağını, hiç kimseninkinin kimseye benzemeyeceğini ve her insanın hesabında bütün... Yani zerre kadar, Kur'an öyle söylüyor, zerre kadar iyiliklerin de, zerre kadar kötülüklerin de dikkate alınacağını. Dolayısıyla sonucu bizim tarafından bilinemeyeceğimizi söylüyor. Ama Allah Teala şirk en büyük zulümdür. Allah şirk dışında bütün günahları affeder, bunlar ayet. Allah şirk dışında bütün günahları affeder diyor. Ama şirki asla affetmeyeceğini söylüyor kendisi. İşte inkar edenlerin, peygamberlere peygamberi inkar edenlerin, Allah'ı inkar edenlerin ebediyen ateşte olduğunu söylüyor kendisi. Dolayısıyla hani ben Allah'ın Rabbimizin Allah'ın demek bile yetersiz yani yüce Allah'ın, Rabbimizin bütün cennetin sahibi, cehennemin sahibi, insanların sahibi, bu dünyanın, kainatın, her şeyin sahibi yani ve diyor ki inanmıyor musun işte bu olacak diyor inanıyorsan bu olacak diyor şimdi ben ona hayır ama Allah'ım niye öyle olacak öyle olmasın şöyle olsun diyemem ama ulema diyor ki arkadaşlar biz e, Allah katındaki sonucunu bilmemekle beraber insanlar arası ilişkilerde çünkü biz bir karşımızdaki insana bir tavır geliştirmek durumundayız değil mi yani bir dinsizle bir inançsızla ne yapacağız ilişkimiz nasıl olacak diyor ki biz ikiye ayırıyoruz inançsızları arkadaşlar bir kendisi inançsız ama inançsızlığın propagandasını yapmıyor ve inançlı insanlara da herhangi bir saldırıda rahatsız edici bir davranışta bulunmuyor yani bunu nasıl diyeyim kendi düşüncesini yaymaya çalışmıyor ve başkasının düşüncesine karşı saldırgan bir üslupta taşımıyor. Bununla diyor, kendi inançsızlığını yaymaya çalışan, aynı şey eşcinseller için söz konusudur, aynı şey günahlar için söz konusudur. Mesela adam alkolik. Gizli gizli ceketinin cebinde şişesini taşıyor tuvalette, şurada, burada gizli gizli içiyor. Bunu alenileştirmiyor, savunmuyor, yaymaya çalışmıyor, başkalarını alıştırmaya çalışmıyor. Bundan utanıyor kendisi ve bunun günah olmadığını söylemiyor. Şimdi bu bununla alkol ve kendisi bu kadar alkol içmese bile alkol tüketimi için teşvik eden, yayması, yayılması için çalışan propagandasını yapan kişiye aynı muamele yapılmaz. Bizim ilişkilerimiz açısından, bizim hukukumuz açısından. Çünkü yani bir adam işte bir günah işliyordur, zina ediyordur, eşcinseldir, işte içki içiyordur. Yani neyse yani kişisel hatalar yapıyordur. Eğer onu dört duvar arasında kendi iç dünyasında, kendi özel hayatında yapıyorsa biz ona asla hiçbir şekilde müdahale edemeyiz. Zaten bilmeyiz de. Bilmeyiz de. Gizliyse nereden biliyoruz Değil mi? Sen benim diyor işte tercihlerime özel tercihlerime karışamam ama bu özel değil artık yani çok aleni çünkü ben nereden biliyorum o zaman bu bu kadar özelse bu kadar mahremse nasıl ben biliyorum yani dolayısıyla alenileşmesi meşrulaşması yaygınlaşması için çalışanlara daha sert davranılır hukuki anlamda insan ilişkileri anlamında demiyorum. Ee, ama allah Teala işte onların her bir farkını dikkate alacaktır. Sonuçta e, cehennem de tabaka tabakadır. Yani orada da çok şiddetli azap görecekler görecek olanlar var. Azabı hafifletilecek olanlar var. Araf diye bir yer var. Sure ismi Kur'an-ı Kerim'de. Yani ne cennetlik ne cehennemlik arada kalmış olanlar var vesaire. Yalnız e, bir... E, yani bu e, Mutin bin Adi ne yapıyor arkadaşlar? Ebu'l-Bahteri bin Hişam, Zem'a bin Esvet gibi ileri gelen şahıslar. Bunları ikna ederek e, Ebu Talip mahallesine gidiyorlar. şeyh Bebi Talip orada muhasara altındaydı Müslümanlar. Ve onları oradan çıkarıyorlar arkadaşlar. Hazreti Peygamber hayatı boyunca bu insanların iyiliklerini hiç unutmuyor. E, daha sonra inşallah sizinle birlikte görürüz. Bedir esirlerinin e, ne yapılacağı konuşulurken e, Mutim bin Ali'nin oğlunun Cübeyr bin Mutim'in esir düştüğünü görüyor peygamberimiz. Yani Müslümanlarla savaşırken Müslümanlara esir düşmüş. Onu karşılıksız olarak serbest bırakıyor ve diyor ki ya işte tanımayanlar ne oluyor? Hani bunu bunu niye böyle serbest bırakıyoruz diyorlar. Diyor ki bunun babası sağ olup gelip benden şu esirlerin hepsini isteseydi hepsini onun hatırına serbest bırakırdım diyor. Yani o kadar kıymet veriyor cübel bin mut'im'in bu davranışına arkadaşlar boykotun sona ermesi daha doğrusu, bir de boykotun sona ermesi sırasında bir şey çıkıyor yani gene de karşı çıkanlar var boykotun sona erdirilmesini istemeyenler var. peygamberimiz onlara gidip boykotu yazdıkları e, vesikaya bakmalarını söylüyor. Bir belgeye bunu yazmışlar ve Kabe'nin duvarına asmışlar. Diyor ki o belgeden diyor me yazısı hariç hiçbir şey kalmadı diyor. Cahiliye Arapları, müşrikler Allah'a inanıyorlardı arkadaşlar. Sadece putları tanrı katında çok kıymetli varlıklar olarak görüyorlardı. Yani tanrısal varlıklar olarak görüyorlardı. Allah'a inandıkları için Bismillahümme sözünü kullanıyorlardı. Mesela Bismillahirrahmanirrahim İslam'la birlikte gelmiştir. Yani Allah'ı Rahman ve Rahim sıfatlarıyla birlikte her işin başında anmak, Kur'an-ı Kerim'le birlikte Müslümanların öğrendiği bir şeydir. Ondan önce hep Bismikallahümme. Ne demek bu? Senin isminle ey Allah'ım. Ey Allah'ım senin isminle demek. Bütün vesikaları, belgeleri, mektupları böyle yazıyorlarmış. En başta onu yazıyorlarmış. Bir bakıyorlar ki Kabe'nin duvarında asılı olan mesikayı böyle bir şeye koyup oraya asmışlar bir rulo gibi bir şeyin içine koymuşlar. Çıkarıyorlar ki sadece Bismillahirrahmanirrahim yazısı kalmış. Çünkü bir kurtçuk girmiş ve vesikanın belgenin tamamını yemiş. Dolayısıyla hani ortada yazılı bir belge de yok. Bu şekilde kendiliğinden sona eriyor boykot. Ve boykotun kalkmasından 8 an 20 gün sonra bu kadar demek ki kayıtlı Ebu Talip vefat ediyor. Ondan çok kısa bir süre sonra da Hazreti Hatice vefat ediyor. Hazreti Hatice'nin peygamberimizin hayatında çok özel bir yeri var arkadaşlar. Hayatı boyunca onu unutmuyor peygamberimiz. Daha sonra ondan genç hanımlarla da evlenmiş birçok hanımla da evlenmiş ömrünü son 10 yılında yapmış peygamberimiz diğer bütün evliliklerini ama hiçbir zaman Hatice'yi unutmamış bir koyun kestiğinde bu ister hani kurbanlık ister mafile bir koyun olsun mutlaka Hatice'nin arkadaşlarına da ondan bir pay gönderirmiş onları ziyaret edermiş ihtiyaçlarıyla vesaire ilgilenirmiş bu ziyaret meselesini de söyleyeyim İslam'da biz ölünün arkasından yapılacak şeyler deyince işte mevlit okutmayı, hatim okutmayı biliriz. Şimdi i̇şte biraz sadaka falan böyle kalbimizin yumuşak olduğu ilk dönemlerde. Ondan sonra işte senede bir seneyi devliyesinde falan hatırlarız. E, kaybettiğimiz birinci dereceden aile büyüklerimizin bizim üzerimizdeki haklarından bir tanesi de arkadaşlar onun dostlarını ziyaret etmektir. Buna baba dostu, ana dostu denir. Yani ziyaret etmekten kastımız gidip ondan saatlerce oturacaksın değil, gidip hatırını sormak veya bugün için bir telefon etmek yani ee, annenin arkadaşı, babı anneleriniz sağdır sizin çok da uzun yaşasınlar inşallah babaannenizin, dedenizin arkadaşlarına böyle e, onların çocuklarının yani sizin anne babalarınızın arayıp sorması o gidenlerin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Evet. Hz. Ee, Hazreti Hatice'nin peygamberimizin hayatındaki rolünü vahyin ilk gelişi sırasında anlatmıştık değil mi? Orada böyle daha serin kanlı, aş peygamberimize aşırı demeyelim. Aşırı kelimesi biraz böyle hadsizlik içeriyor. Ee, yani azami güveniyor inanılmaz bir güven duyuyor Peygamber Efendimize. Yani sen bilinmiş olamazsın, sen işte şeytan çarpmış seni olamaz. Çünkü sen şöyle şöyle şöyle bir insansın diye. O bir insanın ahlaki meziyetleriyle orada övüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Nelere dikkat edileceğini de görüyoruz. Herkes ondan yüz çevirdiğinde ilk inanan, her zaman yanında, bütün servetini ona harcamış. Yani Arkadaşlar siz Hatice olursanız eşiniz de Muhammed olur. Tersi de mümkün. Yani bir erkek içinde sen Muhammed ol ki eşin Hatice olsun yani veya Ayşe olsun. Neyse yani e, insan ilişkilerinde arkadaşlar ilk hareket karşındakinden beklenmez. İyilikle ilgili yani insan ilişkilerinin iyileşmesi karşındakinden beklenmez. Sen o iyileşme adımını senin atman gerek. Sen, ve bunu da burası asıl önemli bunu da şimdi ben bir iyilik yapayım da karşımdaki de bana iyilik yapsın diye de yapılmaz sen iyi bir insan olduğun için onu yaparsın ondan sonra karşımdaki yapar veya yapmaz o senin için bonus olur yani yaparsa ekstra bir lütuf olur Engin Geçtan diyor ki şu kitabı okuyuverin arkadaşlar Ramazan'da böyle insanın din dışı kitaplar okuyası gelmiyor o Ramazan gelmeden okuyuverin yani İnsan Olmak kitabında Engin Geçten diyor ki iyi olmayı karşısına bağlayan bağımlı bir kişilik ki gerçek bir iyilik değildir diyor yani ben ona iyi davranmıyorum niye? çünkü o bana iyi davranmıyor e o zaman bu bir kısır döngü o da aynı şeyi söylüyor sen de aynı şeyi söylüyorsun herkes aynı şeyi söylüyor Hz. Hatice çok müstesna bir kadın Hz. Peygamber'in hayatında ve Hz. Peygamber'in hayatında arkadaşlar kadınlar çok önemli bir yer işgal ediyorlar e, bütün mücadelelerinde en büyük destekçisi kadınlar Peygamber Efendimiz her zaman kadınlara danışıyor nasıl hareket edeceğine dair. Yani böyle bir kriz yönetimi sırasında kadınların fikirlerini soruyor. En ilk zamanlar halaları müthiş fikirler veriyorlar peygamberimize. Ve onu böyle aileyle işte Ebu mesela şimdi göreceğiz Ebu Talib vefat edince peygamberimiz hamisiz kalıyor. Himayesi kimsenin nimayesinde değil. Öyle olunca da çok büyük bir risk onun için bu. E, halaları gidip Ebu Lehebi ile görüşüyorlar. Diyorlar ki Ebu Talip vefat etti. Şu anda Haşim oğullarının lideri sensin. Dolayısıyla en risk altındaki aile üyesi, bu ailede en riskli konumdaki kişi Muhammed. Ve bunu sen himayene almalısın bu atalarının geleneği. Yani bunu yapmazsan bu mertliğe aykırı diyorlar. Ve Ebu Lehebi böyle... E, baskı altında tutarak efendim e, ikna ediyorlar. Sonra bu kitapta geçmiyor ama bir rivayette şöyle e, Ebu Cehil gidip Ebu Leheb'e diyor ki Muhammed'i diyor sen diyor himayenin altına almışsın öyle mi diyor. E, evet diyor Ebu Leheb benim yeğenim diyor işte ona dokunamazsınız falan o anlamda. Peki diyor biraz evliymiş e, herhalde bu Ebu Leheb. E, peki diyor sor bakalım ona diyor senin diyor baban neredeymiş? Yani ne yapıyor burada Ebu Cehil? İşte bu proakti, provokatör, provokatörmüşük onlar. Anlatabiliyor muyum? Yoksa herkesin aklı erer. buna, e, bir tek onun mu aklı erdi? Ama kızıştırmak istiyor. Hiçbir zaman e, ilişkilerin insani dostlukla yürümesini istemiyor. Yani medeni bir şekilde yürümesini istemiyor. Diyor ki, neden çünkü peygamberimizin kabul görmesini istemiyor arkadaşlar. Hiçbir şeye imranmayacak. Neyse olsun yani. Hani iyileşmek için çaba içinde olmak ayrı bir şey. Böyle bir şeyi için akarcasına şimdi Ebu Leheb'in ki böyle bir şey ya. Yani. Şey Ebu Cehil'in ki. Ebu Cehil resmen çekemiyor peygamberimizi biliyor musunuz? Şeyin yani getirdiği dine karşı çıkmıyor. Onun olmasını istemiyor. Böyle olduğu zaman aptalca hatalar yaparsınız aptalca düşmanlıklar yaparsınız arkadaşlar. Yani e, gruptaki en gücük olduğun arkadaşının en iyi doktora programına burs kazanması gibi. Veya en iyi sunumu onun yapması gibi. Veya ne bileyim en e, iyi o anlatıyor mesela bir konu anlatılacağı zaman. Her neyse. Kabul etmen gerekiyor arkadaşlar. Senin için rahatsız eden o şey, acaba gerçekten o gıcık biri olduğu için mi yoksa sen onun özelliklerini istiyordun da olmadı mı? Hani sende olmasını istiyordun, o kişi sen olmak istiyordun yani. O yüzden mi olmadı? Onun için arkadaşlar bu böyle imrenme, imrenme en hafif ifadedir. Onun bir sonrası kıskanma, bir sonrası haset etme bu imrenmeler, gıpta etmeler, kıskanmalar, işte haset etmeyiz biz, Allah Bunlar, arkadaşlar, kontrol altına alınmazsa arkadaşlığından gurur duyacağınız, hayatınız boyunca o kişinin arkadaşı olmak sizin için bir avantaj olacak kişileri kaybedersiniz. Bak size söyleyeyim. Ve zaten sen kendini ikiye değersen o olmayacaksın. O olamayacaksın sen. Çünkü onda ayrı bir Özellik var sende olmayan. Bir şeyi çok iyi yapıyor. Herhangi bir şey. Mesela çok güzel. Ne yapacaksın sen? Ne yapabilirsin yani? O çok güzel. Çok sempatik. Nasıl sempatik olacağım? Komik oluyorsun. Sempatik olmaya çalışınca. Sen o değilsin. Babası kim? Ebu Leheb'in. Abdülmuttalib. Baban neredeymiş git sor bakalım diyor. Niye? Baban ateşte diyecek. Baban ateşte deyince de himayesini kaldıracak sinir olup. Sen benim babama nasıl cehennemlik dersin diyecek. Halbuki onun babası onun da dedesin. Bazıları Abdülmutali Müslüman yapmaya çok uğraşır, Ebu Talib'i de Müslüman yapmaya çok uğraşırlar. Öyle derler. Bazı Sufiler Peygamberimizin şeye kadar Hazreti Adem'e kadar bütün soyunun Müslüman olduğunu, o soyun onun soyundan hiç müşrik olmadığını niye? Çünkü bunun onun için bir kusur olacağını falan söylerler. Ama bunun hiçbir tarihi delili yok arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de tevhid önceri olarak anlatılan Hazreti İbrahim'in babasının ee, en şiddetli putperestlerden olduğu anlatılıyor biliyorsunuz. Yani çok zalim bir putperestin çok büyük bir muvahhit çocuğu olabilir. Ee, peygamberimize gidiyor Ebu'yle babam nerede diyor. Ha, şimdi Ebu Cehil'i anlamaya çalışıyoruz ya yani Ebu Cehil akıllı biriydi arkadaşlar. Daha sonra onun Müslüman olan bir yeğeni var. O diyor ki Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de Müslüman oldu daha sonra, Mekke'nin fethinden sonra. O yeğeni bir gün ona diyor ki amca diyor biz diyor Muhammed'in hiç yalan söylemediğini bilmiyor muyuz? Niçin onu reddediyoruz? Diyor. diyor ki biliyoruz ama diyor biz bu Haşim oğullarıyla kendisi Ümeyye oğullarından biz Haşim oğullarıyla tarihimiz boyunca rekabet ettik diyor onlar cömertlik yapar biz cömertlik yaparız onlar kahramanlık yapar biz kahramanlık yaparız onlar işte şair çıkarır biz şair çıkarırız şimdi onlar bir peygamber çıkardık diyorlar ben Haşikoğullarının peygamberine asla inanmam yani böyle bir rekabet yüzünden Yahudiler de böyle bir rekabet yüzünden bir peygamber geleceğini onlar söylüyorlardı bakın çok az kaldı hicrete geldik neredeyse şimdi arkadaşlar Medineliler Peygamberimizle görüşmeye geldiler. Hicretten üç sene önce ilk görüşme yapıldı. Yaklaşık üç sene önce. Sonra birinci akabe oldu. Sonra ikinci akabe oldu. Sonra hicret oldu. Ve bu görüşmelerdeki bütün Medineliler şak diye peygamberimize iman ettiler. Niye? Mekke ile Medine yani farklı bir ırık mı? Hayır. Ve aslında Mekkeliler peygamberimizi daha yakından tanımıyorlar mı? Evet. Nasıl oluyor da Medineliler bu kadar kolay iman ediyor da Mekkeliler bu kadar inat ediyor? Tarihçiler diyorlar ki Medinelileri peygamberimize iman etmeye Yahudiler hazırladılar. Nasıl? 300 mü 500 mü yıl beraber yaşadılar Medine'de? O süre içerisinde aralarında çıkan bütün Yahudilerle Araplar arasında çıkan bütün savaş ve kavgalarda Yahudiler hep şunu diyormuş yakında bir son peygamber gelecek biz ona iman edeceğiz hepinizi buradan sürüp çıkaracağız. Ve peygamberimizin peygamber olduğu tebliğini duyduklarında Medeneliler hemen diyorlar ki bu Yahudilerin anlattığı peygamber olsa gerek aman onlar inanmadan önce biz inanalım diyor. Yani Yahudiler farkına varmadan Arapların şuur altını, Medineli Arapların şuur altına hazırlamış oluyorlar Peygamber Efendimiz'i kabul etmek için. Ve peki kendileri Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde arkadaşlar o Medineli Yahudiler Peygamberimizdeki bütün o peygamberlik alametlerini kendi kitaplarında yazılı olan. Çünkü Abdullah bin Selam Müslüman olduğu bir Yahudi alemiydi. Ee, Müslümanlar ona dediler ki e, ya Abdullah Kur'an'da bir ayet var ehli kitap için Rabbimiz diyor ki onlar seni oğullarını tanıdıklarından daha iyi tanırlar peygamberimizi gerçekten siz Müslüman olmadan önce Yahudi alimiymiş Abdullah Selam, Müslüman olduktan sonraki adı bu ee, siz Hazreti Muhammed'i Oğlunu tanıdığından daha iyi tanıyor muydunuz kendi oğlum Abdullah bin Selam diyor ki evet çünkü diyor benim oğlumun benim oğlum olduğunu söyleyen annesi yani bana ihanet etmiş olabilir bu çocuğu bana yutturmuş olabilir ama onun peygamber olduğunu söyleyen Allah. Yani bütün alametlerini biliyorlardı. Medineli Yahudiler peygamberimize iman etselerdi tarihin seyri nasıl olurdu bir düşünün arkadaşlar. Bugün yaşadığımız şu Yahudilerin yaptıkları yani bugün yaşadığımız sorunlar hani bilmiyoruz tabii bu bütün Yahudilerin iman edeceği anlamına gelmiyor ama nasıl değişir? Veya Peygamber Efendimizin mektubu Şam'a ulaştığında Heraklius o mektubu okuduğunda peygamberimizin peygamberliğini kim ne? Ebu, Ebu Sufyan'a onun hakkında sorular sorarak teyit ettiğinde iman ediverseydi Doğu Bizans'ın hükümdarı şey, Doğu Roma'nın hükümdarı iman etseydi biz Hristiyanlarla bu kadar savaşmasaydık tarihimiz boyunca neler olurdu acaba? ve bunların hepsinin imansızlığının temelinde arkadaşlar peygamberimizin peygamberliğini akılları almadığı için değil veya reddettikleri için değil. Kendi hesapları sebebiyle iman etmektedir. O yüzden karşınızda size hakikati söyleyen birisi varsa kendi hesaplarınızı bir yere bırakın arkadaşlar. Anlatabildim mi burayı? Birisi size hakikati söylüyor. Bilimsel olabilir bu, dini olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir. Mesela bir arkadaşınız geldi size diyor ki ya sen o tartışmada haksızlık yaptın biliyor musun? Diyor. Yani ben düşündüm sen haksızdın yani. Çok üstüne gittin diyor. Bunu kabul etmemenizin gerekçelerini çok iyi düşünmeniz lazım. ...bunu kabul etmiyorsanız gerekçelerinizin ne olduğunu çok iyi düşünmeniz lazım. Yani hakikati nefsinizden ayırmanız lazım arkadaşlar. Ve müthiş bir zihinsel berraklık getiriyor insana arkadaşlar. Müthiş bir saygı getiriyor insana zihninde. Yani kim ne derse desin tamam benim kaderim bu... Benim ailem bu, param kazandığım para bu, statüm bu. Yani bu, bu imkanlarım Ama hakikat de şu yani? Gerçek de şunun söyledi. Ha her zaman çok isabet edemeyebilirsin hakikati bulmakta. Ama bulduğunda kabul edeceksen kimden gelirse gelsin. Bu çok kıymetli bir zihinsel özellik arkadaşlar. Biz hakikati en çok ne zaman reddediyoruz biliyor musunuz? Hakikat bize kaba ve sert bir şekilde söylenirse. O tuzağa da düşmeyin. O nefsinizin tuzağı arkadaşlar. Yani ben size bir hakikat söyleyeceğim ama böyle biraz sert bir şekilde hemen reddediyorsunuz. Özellikle gençler. Anneniz babanız bir şey söylüyor. Böyle sert bir şekilde söylüyor. Mesela o zaman şunu diyebilirsiniz keşke annenize babanıza. Şöyle bir durup. Doğru söylüyorsun ama beni çok kırdın. Ya da çok kırıldım böyle bu şekilde söylemene ama doğru. Söylediğin doğru. Bunu diyebilirsiniz. Ne bileyim caminin birinde bizim benim kendi ailemden bir kızın kafasından aşağı etek geçirmiş teyzenin biri. Namaz kılarken yani benim vücuduma değiyor düşünebiliyor musunuz? Bu aslında şeye aykırı yani insan haklarına akır. Sen bana o şekilde yaklaşamazsın. Ben baizlik sınavına girdiğimde arkadaşlar yazılı sınavı geçtik. Sözlü mülakata aldılar bizi. Bütün Türkiye'den 98 kişi kız olarak o sınava girmişti. Benim girdiğim sene. 8 kişi kazandı. Sadece sınavın ciddiyetini anlatmak için söylüyorum. Arkadaşlar sözlüde sorulan soru neydi biliyor musunuz? 2 tane soru vardı. Fıkıh biliyor musunuz? Yani sizin Buna hukuk nosyonu deniyor. Sizin zihninizde hukuk nosyonu var mı? Yoksa fanatizmle mi bakıyorsunuz her şeye? İki soru. Sorunun birisi şu. Pantolonla kılınan namaz caiz midir kadınlar için? Caizdir arkadaşlar. Yalnız mekruh olur. Erkek gibi, tamamen erkek gibi görünüyorsa. Hani üstünden uzun bir gömlek, uzun bir şey olması gerekir. E, ama caizdir. İkinci soru belediyede kıyılan nikah geçerli midir? dini nikah şart mıdır? şart değildir arkadaşlar çünkü icap kabul ve şahitler var icap kabul aldım verdim yani beni koca olarak kabul ettin mi ettim ömrü de ettim ediyorum bunlar bizim için fark etmez Türkçe'de o Arapça'da geçmiş silgısıyla söylemek önemlidir çünkü Arapça'da gelecek silgısı yok yani muzari hem şimdiki zaman için kullanılıyor hem gelecek zaman için. Öyle olduğu için yani muzari derse kabul ediyorum derse acaba gelecekte kabul edeceğim anlamında mı? Yoksa şu andan itibaren kabul ediyorum anlamında mı? O Arapçadaki bir ihtilaf yüzündendir. Türkçe de ama ediyorum dedik mi şu andan itibarendir değil mi? Dolayısıyla icap kabul var, şahitler de var. Dolayısıyla bu nikah geçerlidir. Peki niye ayrıca dini nikah kıyıyoruz arkadaşlar? Çünkü evlilik hayatımıza belediye başkanının verdiği yetkiyle başlamak istemiyoruz. Allah'ın adıyla başlamak istiyoruz. Yani teberrüken denir buna. Teberrüken ne demek? Bereket olsun diye. Yani e, böyle hani anlamlı bir başlangıç olsun diye. E mehir yok. Mehir konuşulmuyor mehir nikahın şartlarından değildir. Bir nikahta mehir konuşulmamışsa mehir misil kabul eder. Ne demek o? Yani senin şartlarında bir kız, diyelim ki memur ailesinden üniversite mezunu bir kızın bugünkü ortalama mehiri neyse sana da o mehir verilir. O da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mehir de atla deve değildir. Bir kadının kocasından ayrıldıktan sonra 3 ay, 3 adet dönemi, bu yaklaşık 4 aydır. 4 ay yeni bir evlilik yapamayacağı için o sürede kimseye muhtaç olmayacak şekilde geçinebileceği bir paradır. Yani bugünkü ortalama bir maaştan dört çarpı o maaş işte. Ama birisi milyarlar verirse olur mu? Olur. Birisi bir demir yüzükle anlaşırsa olur mu? Bir gümüş yüzükle anlaşsa yüz liraya olur mu? Olur. Kadın ben mehir istemiyorum dese olur mu? Olur. Yani mehir şart değildir ama bir haktır. Yani kadın orada alabildiğini alması lazım yapabiliyorsa. Yüzde beş falandır Türkiye'de mehrini alan kadın. Çünkü mehir bizde şöyledir ayrılırken verilir. Hayır aslında mehir erkeğin kadına evlendiği andan itibaren borcudur. Ve o adam ölse arkadaşlar ilk önce mirasından o mehir ödenir. Sonra kalan miras taksim edilir. Niye? Çünkü miras taksim edilirken önce borçlar ödenir. Borçlar çıkarılır. Mehir borçtur yani. Adam karısına borçludur. Hatta ben size başka şeyler söyleyeyim. Son fetvaları bilmiyorum. Klasik kitaplarda mehlini ödemediği zaman adam karısını başka şehre ikamet etmeye götüremez. Yani mehlini ödemesi gerekir. İkamet etmeye, başka şehirde ikamet etmeye götürmesi için. Neyse. Efendim, yani bu çekememezlik var ya arkadaşlar. Hakikati... Kaba bir şekilde söylendiğinde reddedilmesi meselesi. Hemen nefsimizin kabarması. Orada mesela o teyzeye tamam teyzecim falan deyip gene o namazı kılmaya devam edebilmek. Büyük bir şey yani. Çok büyük bir ego o, hakimiyeti. Egonuzu kontrol edebilmek. E, edebiliyor musunuz edemiyor musunuz böyle anlarda belli oluyor. Şimdi trafikte siz araba kullanan vardır içinizde. Arkadaşlar trafikte bir bakın o ego savaşlarına. Yani beni nasıl geçer? Ya niye geçmesin? Diyelim hızlı gittin, hepsinin önüne geçtin, ben hesapladım arkadaşlar maksimum beş dakika fark ediyor. Çünkü ben de biraz hızlı kullanıyorum. Maksimum beş dakika fark ediyor. Niye? Ama orada en öde olmak. İşte o aslında bir şey. E, sabırsızlık, Halil isminin eksikliği. Anlatabiliyor muyum? Peygamberimize geliyor Ebu Leheb diyor ki benim babam nerede? O da diyor ki kavmiyle birlikte. Çok güzel bir cevap? Çok şahane bir cevap. Aa iyi diyor kavmiyle birlikteymiş diyor. Ebu Leheb'in sap olduğuna buradan hükmesinden. <gülüyor> e, geliyor Ebu Cehil Ola diyor ki neredeymiş babam diyor. Kavmiyle birlikteymiş diyor böyle. O da diyor ki Ahmak mısın diyor. Kavmi neredeymiş sormadın mı diyor. <gülüyor> Tekrar gidiyor. Kavmi nerede peki diyor. O zaman peygamberimiz mecbur kalıyor arkadaşlar ateşli. Ya bak kendi dedesi bu. Ve öyle dediği için himayesini kaldırıyor. E, peygamberimizden Ebu Leheb. Peygamberimiz tamamen himayesiz kalınca arkadaşlar kendisine acilen, bu şahsını korumak için değil, davasını korumak için acilen bir hamiye bulması lazım. Taif'teki Sakif kabilesinin Kureyş'le akraba oluyorlar. Ziyarete gidiyor, onların arasında kalıyor, liderleriyle görüşüyor. Arkadaşlar İslam'ı onlara anlatıyor. Ondan sonra kabul etmiyorlar. Diyorlar, çok çeşitli gerekçeler öne sürüyorlar. Diyorlar ki işte Kureyş'le aramızın açılmasını istemiyoruz, bizim işte ticari ilişkilerimiz var, onlar bizim akrabalarımız. Yani daha en başta da size söylediğim real politik var ya bu, real, yani son derece rasyonel, son derece akıllı gerekçelerle peygamberimize karşı çıkıyorlar. Hiç kendinizi, daha doğrusu reddediyorlar, hiç kendinizi o günkü müşriklerin yerine koydunuz mu? Mesela Taif'li birisiniz, Muhammed'le Mekkeliler arasındaki mücadeleyi zaten izliyorsunuz. Taif, Arabistan'daki üç büyük şehirden biri o dönemde ve çok zengin bir şehir. Çünkü sebze ekilen, tarım yapılan çok nadir yerlerden biri. E, Sayfiye yeri, Mekkelilerin sayfiyelerinin olduğu bir yer. Efendim ve Muhammed geldi, sizi şimdi İslam'a davet ediyor. Yani o günkü müşriklerden biri olsaydınız, bütün geçmiş geleneklerinizi, bütün ailenizin dinini, bütün o sosyal statüyü, her şeyi terk etmeyi göze alarak peygamberimize iman eder miydiniz arkadaşlar? Yani bugün hani eder miydiniz? Edenler çıkardı içinizden. Çıkmazsa çok kötü yani. Çıkardı ama ne kadar zor olduğunu anlamamız için söylüyorum menfaatlerine uymuyor sosyal statülerine uymuyor hiçbir şeye uymuyor hakikat ama güzel şeyler söylüyor Habeşistan hicretinde Cafer bin Ebi Talib'in konuşmasını okudum burada size peygamberimiz anlattığı şeyler bunlar güzel şeyler ama ona uyarsak bütün bu konforu terk etmemiz gerekiyor bu konfor alanını bu güvenliği terk etmemiz gerekiyor kabilemizin Dışına atılmayı göze almamız gerekiyor. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden Müslüman olarak doğduğumuz için çok şükretmeli ama bir taraftan da acaba bizden neler bekleniyor diye düşünmeliyiz. Peygamberimiz onlardan rica ediyor bunu bari kimseye anlatmayın diyor. Yani benim buraya geldiğimi çünkü hani bir de oradan kovulduğunu bir de oradan dışlandığını Mekkeliler duymasın. Çünkü iyice eli zayıflıyor Peygamberimiz böyle yapmak bir tarafa arkadaşlar bütün ayak takımını topluyorlar çağrı filmini artık izleyeceksiniz değil mi yani tamam 60. kere ama değer gerçekten arkadaşlar çok iyi çekilmiş bir film bence ee, şeyinki ama birkaç tane çağrı filmi var Mustafa Kadın ki ee, oradan ayak takımını topluyorlar yolun iki tarafına diziyorlar ve o peygamberimizi taşlamasını söylüyorlar Kucaklarına taşları topluyorlar, o kö, işte şeyler yani köleler, oradaki kimsesizler falan filan. Ondan sonra e, niye bir daha bizi gelip böyle e, rahatsız etmesin? Zeyd bin Harise var yanında Peygamberimizin. Yani o sahne beni gerçekten çok kötü yapıyor arkadaşlar. Yani Allah niye izin verdi? Bunu hiç düşünüyor musunuz yani? Kendinize size bir şey olunca ki siz kimsiniz yani? peygamberimize kıyasla Allah kadında yanlış anlamayın beni her insan değerlidir ama hani ona kıyasla ben kendim için söyleyeyim bir şey olunca en ufak bir saygısızlık geçen de öyle umumi bir toplantıda küçük bir saygısızlık gördüm yani vallahi çıkarken ağlayacaktım az kalsın Ya yani nasıl kötü oluyoruz hemen yani bir Düşünün Allah onun yapılmasına niye izin verdi? Biz niye şimdi bunu okuyoruz? Niye bize kadar geldi bu bilgiler? Yani peygamber kıssalarını çok iyi bilmeden arkadaşlar hayatı yaşayabilmek, sağlıklı bir şekilde göğüsleyip atlatabilmek çok zor. Her biri bir terapi. Ben size söyleyeyim. Yani ona olmuşsa bana niye olmayacak diyeceksin. Yani Allah ona olmasına izin vermiş yani bana niye vermesin ki? Ve e, Zeyd bin Harise diyor vücudundan akan kanlar diyor böyle ayakkabısını dolduruyordu peygamberimiz. O sırada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya Rabbi eğer bu başıma gelen ben görevimi tam anlamıyla yapamadığım için değilse hiç gam yemem. Burası anlaşıldı mı? Yani ben herhalde yapıyorum, demek ki öyle bir kuşku da var içinde. Ben bu peygamberlik görevini tam yapamıyorum herhalde. O yüzden kimseden kabul göremiyorum. Bir, bir şeyi yanlış yapıyor olmalıyım. Eğer öyle değil de ben tam yapıyorum, doğru yapıyorum ama insanlar kabul etmiyorsa hiç sorun değil diyor. Önemli olan ben tam yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Anlaşıldı mı nereye odaklanacağız arkadaşlar? Teyze bana ne yaptı hiç önemli değil. Önemli olan ben doğru yaptım mı? Ben doğru yaptım mı? Akrabalarım ne yaptı? Devlet ne yaptı? Toplum bana ne yaptı? Değer verdi mi vermedi mi? Oradaki şey insanlar, sosyal hayat. Bunlar çok sonra geliyor. Asıl bizim için yani ben Allah şimdi beni görüyor ve ben doğru olanı yaptım mı yani? burada? Bir bağ sığınıyor. O bağ neresi? Arkadaşlar o bağ Kureyşli birisinin bağı. Burada ismi geçiyor. Kureyşli. Ha, Utbe ve Şeybe diye iki kardeşin orada yazlıkları varmış. Yazlıklarının balkonundan peygamberimizin o şekilde kovulduğunu görüyorlar. Biraz ağrına gidiyor onların. Çünkü Kureyşliler onlar. Yani hemşerilerine yapılmış bir şey. Ve kölelerini gönderiyorlar git diyorlar kapıyı aç içeri al ve onu ağırla diyorlar. Yani evlerine çağırmıyorlar da hani bahçe bahçeye sığınmasına izin veriyorlar. Attas diye bir köle burası da müthiştir. O Attas arkadaşlar peygamberimize işte su getiriyor, bir tabakta üzüm getiriyor falan. Peygamberimiz üzüme uzanınca ne diyor? Bismillah Allahu. bismillah diyor. Bismillah diye başlıyor. Bismillah söyleniyor da Bismillah diye başlıyor. Adas diyor ki bunu burada kimse söylemez buralarda. diyor. Çünkü onun peygamber olduğunu falan bilmiyor. Köle. Bunun üzerine peygamberimiz ona diyor ki sen nerelisin diyor. Ben Ninovalıyım diyor. Aa diyor kardeşim Yunus bin Mettanın memleketi. Yunus bin Metta Hazreti Yunus sen Yunus nereden biliyorsun diyor çünkü gelmiş hani orada putperest bir topluluğun içinde kölelik yapıyor yani kader onu oraya sürüklemiş ee, şey diyor ki peygamberimiz e, o da bir peygamberdi ben de bir peygamberim bunun üzerine atlas onun elini ayağını öpmeye başlıyor ve kelime-i şehadet getiriyor orada arkadaşlar neden beni çok etkiliyor bu sahne yani size hoca bir görev veriyor Okulda o görev yüzünden biraz sıkıntı çekiyorsunuz günde 5-10 kere otobüse binmişsiniz inmişsiniz oraya gitmişsiniz buraya nasıl hissediyorsunuz yani bir de anket yapacakmışsınız mesela biriyle o da sizi kapıdan kovuyor yani hoca randevu almamış diyelim yani nasıl hissediyorsunuz berbat hissetmiyor musunuz yani sen seçmedin çünkü onu böyle bir şey işte bir bu sahne bir de zindana giren Yusuf arkadaşlar. Yusuf'un yerine koyun kendinizi. Çocukluğundan beri başına gelenler. Bence o Amerikan filmlerindeki hapishanelerdeki zenci mahkumlar var ya onlar gibi huysuz, saldırgan, kavgacı, küskün birisi olması gerekiyordu Yusuf'un yani. O kadar travmadan sonra. Ama ne yapıyor? Aynen şuna benziyor oradaki hareketi. Yusuf suresine bakın. Evet şimdi burada kime anlatabiliriz? Yani tamam işte kuyuda atıldık çıktık, Mısır'a geldik, şöyle oldu böyle oldu. Şimdi de zindandayız. Kime anlatabiliriz? Ve Atlas orada Müslüman oluyor. Arkadaşlar çok etkileyici. Utbe ve Şeybe de diyorlar ki Adamı bağımıza aldık, kölemizi yoldan çıkardı diyorlar. <gülüyor> Daha sonra Peygamberimiz Mekke'nin yakın bir Nahle denen bir yer var, oraya kadar geliyor. Fakat Mekke'ye giremiyor. Zevk bin Harise'yi Mekke'ye gönderiyor. Falanca kişiye, filanca kişiye, filanca kişiye hiçbir himayesini almayı kabul etmiyorlar. Kendi memleketine giremiyor yani. Mut'im bin Adi işte o demin söylediğimiz kişi. Ee, ona haber gönderiyor Mutluyum bin Adi ne demek diyor tabii ki diyor 10 tane oğlu varmış hepsini silahlandırıyor geliyorlar peygamberimiz oradan karşılıyorlar Kabe'ye götürüyorlar ee, ilan ediyor Muhammed benim himayemdedir hiç kimse ona dokunamaz diyor ona dokunan beni ve oğullarımı karşısında bulur diyor peygamberimizi bekleyerek onun tavafını yap, e, yapmasına izin veriyor ve e, bu e, şey hadisinde Taif yolculuğu hadisesi de sona eriyor. Bunun hemen arkasından miraç oluyor arkadaşlar. Yani bütün o psikolojisi artık sıfır noktasına yaklaşmışken oradan alınıyor. En yüksek noktaya çıkarılıyor. Biz de burada kalıyoruz şimdilik.